Hac paramız var, diyor hocam. Paramızı biriktirdik, kuraya yazıldık ama kurada henüz çıkmadık. Hac paramız da tabii e, nisap miktarını geçiyor. E, bu durumda zekat vermemiz gerekiyor. Hac için biriktirmiş olsa bile bekleyen paranın üzerinden her bir yıl geçtikçe yeniden zekatını vermek lazım. Nisab miktarını da aşmışsa ki aşmış anlattığına göre onun için zekatını vermesi gerekiyor. Hı hı. Ee, yani Kura çıkmadı diye beklediği için e, hac için ayrılmış olan para zekata tabidir. Evet. Onun için kaçarı yok bunun zekatını vermesi gerekir. İnşallah Cenab-ı Allah kendisine nasip eder. Haccada gider, Kurası çıkar. İnşallah. Bu zekat onu eksiltmez. Zekat bilakis arttırır. Hiç meraklanmasın, endişe etmesin. Bereket katar o paranın içine. İnşallah Cenab-ı Allah başka bir yerden o parayı daha da bereketlendirir.